Surelerin sıralanışı namaz sırasında nasıl olmalı? Yani birinci rekatta hangi sureyi okursak, ikinci rekatta hangi sureyi okumalıyız diye anlatalım evet. inşallah. Yani namazda sureleri, yani Fatiha'dan sonra okuyacağımız sureleri kastediliyor tabii evet. ki. Fatiha'yı okuyacağız. Namazda okumak nedir? Yani kıraat farzdır ama ayrıca Fatiha'yı okumak vacip. Ayrıca bir surede okumak veya bir sure kadar Ayet okumak nedir? Vaciptir. Peki okuyacağımız bu ayetler veya kısa sureler şimdi seyircilerimiz belki Kur'an'ın tamamını hepsi ezbere bilmediği için kısa sureleri kastedilecektir. Hı hı. Bu anlatacağımız şeylerde. Kısa sureleri de Kur'an yani Musaf sırasına göre ne yapacağız? Bir dört rekatlı farz kıldığımızı düşünelim. Veya farzı imamın peşinde kılacağımız için cemaatla kılacağımız için o okuyacaktır. İmam ne okuyacağını bilir diyelim. Kılacağımız ne olsun? Namaz öncesi, şimdi yassı namazı vakti. Dört e, rekatlı ne yapacağız öncesinden? İlk sünneti, i̇lk sünneti kılacağız. Örneğimiz bu olsun. Peki ben dört rekatlı bir bu sünneti mustakil bir namaz olarak düşüneceğim. Hı hı. Peki ilk e, rekatta ne yapacağım? Kur'an sırasına göre, Kur'an'ın önceki suresinden okuyacağım. Bir sonraki ondan sonraki surelerden olacak. Bir sonraki üçüncü rekatta daha sonraki surelerden olacak. Hı hı. Bir sonraki de daha sonrakilerden olacak. Peki mesela diyelim ki örnek verelim. İşte birinci rekatta Fil suresi. Evet. Yani İsaübilla. Elem taraqif ve faala Rabbu bi ashabil Fil okudum. Peki ikinci rekatta ne yapacağım? Filden öncekine değil. Kur'an suresi sırasına göre. Fil, Kurayiş yani ilafi. Hı -hı. Sonra Maun suresi. Ara iter ledi yu kedi bu bittiğin. Sonra İhlas suresi. İna atina kelkabdar. Sonra Kafirun suresi. suresi. Değil evet. mi? Evet. Ondan sonra. Sonra işte Nasır idaça Nasrullah. Sonra Tebbet. Ondan sonra tebbet da ebi lehebin değil mi? İhlas, şey biraz önce kevserdi evet, galiba ben onu düzelteyim. Kevser'den sonra şey geliyor, kafirun geliyor. Tebbet'den sonra da ne geliyor? İhlas, İhlas geliyor. Sonra felaktır, nastır. Bu sıralama Kur'an'ın sıralaması, musaf sıralaması böyle. Peki o zaman ben dört rekatlı bir sünnette ne yapacağım? İlk rekatta eğer Kur'an'ın suresini, suresini okuyorsam... Yani Kuray suresini, Fil suresini okuyorsam sonraki rekatta ne okuyacağım ben? Bir sonrakilerden okuyacağım. Hemen arkasında akabinde olanı okuyabileceğim gibi daha sonrakilerde olabilir. Yani Fil suresi ile Nas suresini de okuyabilir. Okuyabilirim. Ama atlayacağım sure yani o sureden sonraki. Sureyi bir sonraki rekatta okuyacaksam, tek sure değil de en az iki sure atlamayı. Evet, kaide bu. Kaide bu. Diğer ayeti kerimelerde de, yani mesela farklı bir sayfada ezberlerimiz var. Orada da yine ayet sırasına mı dikkat etmeliyiz? Yani burada da, mesela şöyle diyelim, işte hafız olan bir insanı düşünün. Veya Kur'an'ın farklı surelerinde ezberler olan insanları düşünün. Orada da mesela Fatiha suresinden sonra Bakara suresi geliyor. Sonra da diyelim ki e, diyelim ki değil öyle yani Ali-i Muran suresi geliyor. Sonra Nisa suresi geliyor. Sonra da diyelim Maile suresi geliyor. Bu dört sureyi Fatihadan sonrası, bu dört sureyi dikkate alarak konuşalım. Ben birinci rekatta Nisa suresinden okuyup, yani birkaç ayet okuyup, e, herhalde daha sonraki rekatlarda da Bakara'dan okumayacağım. Nisa'dan sonraki surelerden okuyacağım. Şöyle bir soruyu evet. da ben ilave edeyim hocam. Mesela birinci rekatta Kevser suresini okuduk. İkinci rekata kalktığımız zaman kafirun peşindeki sure. kafirunla ile kevsel uzunluk, kısalık açısından birbirinden farklı. Kafirun biraz daha evet. uzun. Böyle bir durumda nasıl dikkat etmeliyiz? Yani birinci rekattaki daha mı uzun olmalı? İkinci rekattaki birinci rekata göre daha mı kısa olmalı? Evet. Şimdi namazda Fatiha'dan sonra okunacak surelerin sırasını uygulamak veya sıradaki bu biraz önce söylediğimiz kuralı uygulamak, hı hı. Hatta şunu da ilave edelim sizin söylediğinizi. Bir önceki rekatta okunan sure bir sonra kimden ne olmayacak? Kısa olmayacak. Yani daha sonraki kısa olacak veya ona denk olacak. Peki yani bu kuralı uygulamak namazda nedir diye sorarsanız aslında ne değildir? Zorunlu bir kural değildir. Evet hocam. Yani nedir? Sünnettir. Bu şekilde hareket etmemiz bize tavsiye edilir. Peki bilmeyen kişi veya bilmediğinden dolayı uygulayamayan kişi ne olmaz namazda? Namazı kendisinin için bir şey vermez, sıkıntı vermez. Namazı geçerlidir. Ama biliyorsak, biliyorsak bu şekilde uygulayalım. Evet. Yani bir önceki sureyi daha uzun, bir sonrakini daha, daha kısa, kısa. Veya en azından önceki sureye denk bir şekilde okuyalım. Burada da sizin verdiğiniz örnekte şunu diyeceğim. Uzunluk, kısalık ne olmalı? Ölçü ne? En az Yani 3 rekattan değil fazla değil uzunluk bir önceki rekattaki okuduğumuz sureden bir sonraki 3 hmm. ayetten fazla uzun olmamalı. Eyvallah. Yani öyle düşünün. Yani şöyle düşünün. Bir önceki ayet 5 ayetli bir sure bir sonraki de 6. Sorun olur mu bu? Olmaz. 3 ve daha fazlası Tabii. olursa. Yani aradaki fark 3 ve daha fazla olursa onu uzun kabul ediyoruz.